El Mısırlı yönetmen Tevfik Salih'in 1972 tarihli başyapıtı, Hasan Kanafani'nin Güneşteki Adamlar adlı romanından uyarlanan film, mülteci kampında yaşayan 3 Filistinli'nin umuda yolculuğunu konu alıyor. Filmin başında mültecilik olgusunun arka planı ve belgesel görüntülerden de yararlanılarak Filistinlilerin yurtlarından koparılma öyküsü anlatılıyor. Yıllardır kampta yaşayan farklı kuşaklardan 3 adam yeni bir hayat kurma hayaliyle kaçak yollardan kuvveyte gitmeye karar verir. Paraları ancak bu kadarına yettiği için bir petrol tankerinin içinde yolculuk etmeye razı olur ve Irak çölünü geçmeye çalışırlar. Rahmetullahi aleyh ki Selim. الله من عنده aldatılmışlar Arap dünyasını ilginç bir şekilde birleştiren bir yapım Filistinli bir yazarın yapıtından Mısırlı bir sinemacının uyarladığı ve ülkesinde rahat çalışamadığı için Suriye'de çektiği öyküsünün büyük kısmı Irak'ta geçen bir film. Bütün bu ülkelerdeki rejimlerin riyakal politikalarına dolaylı da olsa değindiği için film kısa sürede birçok Arap ülkesinde yasaklanır. <Gülüyor> Hikayesi ilk başta Henry George Clouseau'nun Dehşet Yolcuları adlı ünlü yapıtını andırsa da El Maktou'nun siyasi bir aksiyona uzak ama yeni gerçekçiliğin Arap sinemasındaki karşılığı olarak Yılmaz Güney'in umutuna yakın sayılabilecek bir film. Yazan Necati Sönmez. Ne var lan Jackpar ne istiyorsun? Atım öldü Tayran. Sana geldim. 500 liralık bir at alsam şimdilik işimi görür. Bana ne lan, atın öldüyse ben mi sana şehre git dedim? Şehirde adamın atı da ölür her bir şeyde. Hadi git şehir senin karnını doyursun.